Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamü ala mella nabiye ba'de. Efendim Bab-ül Haydi, Haydi'den bahsedeceğiz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki, فَقَّهَتْنِ imraatun. وَزَهَّدَتِنِي اِمْرَأَتُونَ وَخَدَعَتِنِي اِمْرَأَتُونَ Bir kadın beni fakih, bir kadın beni zahit bir kadın da beni aldattı diyor. Bir kadın beni aldattı, giderken bir yerde kağıt vardı, işaret etti bana. Zannettim ki kadın dilsiz, eylemiyor, o kağıdı al bana ver diyor. Eğildim baktım ki kadın konuşuyormuş ama bana Belki edebinden sesin çıkarmadan işaret etti Bir kadın beni zahit yaptı gidiyordum arkadan konuşuyordu kadınlar bu adam yasının abdesiyle sabaha kılar dediler o kadın yalancı çıkmasın diye ondan sonra hep öyle yaptım Zehedetini <gülüyor> İmaraatun bu mubala değildir Yani bunu bu asırda da yapan bir sürü insan vardır Yassın abdesiyle, sabah namazını kılan peki üçüncüsü ise fakahatni <gülüyor> imraatun bir kadın da beni fakih yaptı Hayızla alakalı bir mesele sordu bana o meseleyi tahlil ederken ona cevap verirken efradını cami ayarın mani bir şekilde hayızı öğrenmiş oldum diyor Ebu Hanife tabi hayız fıkhın önemli mevzularından birisidir daha çok fukahımız Erkeklerden müteşekkil olduğundan ya da tamamının eserlerin tamamı erkekler tarafından, fakihler tarafından telif edildiğinden ancak kadınlara sorarak haiz'a, nifasa, muttali olabilmişler. Fakat tabii hayzın bir şekli yok, kaç şekli var. Yani o her şekil, her suret. Hem ayetlere, ayet kelimeye kerimeye hem hadis-i şeriflere bakacaksınız. Bir de tecrübeniz olacak. Yani bu tecrübedir. O tecrübeyi de kimden alacaklar? Kadınlardan alacaklar. E, onu almışlar. Ancak onların anlattığı kadar tabii her alim anlamış. Yani hayızla alakalı çözülmedik bir mevzu yok. Onu söylemek istemiyorum ama yani fıkhın, Önemli mevzularından birisidir hayız babu onu bilmemiz gerekir. İmam Bir gibi rahmetullah aleyhin hayızla alakalı bir risalesi var. O risale üzerine de İbn Abidin'in şerhi var. Peki şimdi hayız neden önemli fıkıhta? Çünkü bir kadın namaz kılacak hayızla alakası var. Kur'an-ı Kerim okuyacak hayızla alakası var. O halinde okuyamaz camiye giremez o halinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la uhillu li haidin ve la junubin an yadkhulal buyuruyor. Peki kadın eşiyle birlikte olamaz ve eseluneki anil mahizi kulhu ve azen fa'tazilun nisaa e fil -mahid. o halinde eşinden ayrı olacak, uzakta olacak. Hayız halinde olursa Eşinin onu boşaması bid'i bir talaktır. Yani sünni değildir. O halde boşamaması gerekir hayız halinde. Yine hayız halinde kadın oruç tutamaz, orucunu tutamaz. Hacca giderse diğer ibadetlerini yapar ama tavaf yapamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizle gelirken sefir denen yere kadar geliyor onun yanına giriyor. Ayşe radıyallahu anha ağlıyor. Efendimiz neden ağlıyorsun diyor. İşte o halini söylüyor. Yani efendimiz ona enefisti diyor. Yani burada hayız anlamında hayız mi oldun deyince evet ya Resulullah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de innallaha haza şeyun katabehu ala banat adam. Allah azze ve celle bunu Beni Adem'in bütün kızlarına yazdı. Dolayısıyla fakzi ma yaqdil hacu gayra elle tatufi bil beyti hatta tartasili yani gusül abdesti alana kadar diğer bütün hacıların yaptığını yap fakat Kabe-i muazzamayı tavaf etme. Yani orayla da bunun alakası var. Efendim yine iddetler bununla belirleniyor. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ kuru Boşanan bir kadın iddeti ne kadar olacak? Üç hayız mı yoksa Üç temizlik mi olacak? Hanefilere göre Üç hayız olacak Şafilere göre üç temizlik olacak O da yine hayızla alakalı Dolayısıyla yani kadının En iyi bilmesi gereken Mesele bu konu kadınların Belki bunu müstakil olarak e, Ebadı ı selasesiyle kendi aralarında mutala etmeleri gerekir tabi Yani bir kadına erkeklerin çıkıp da hayız, nifas konularını böyle mufassal bir şekilde anlatması e, zamanla orada bazı şeylerin sıradan hale gelmesine sebep olabilir. Yani kadınlar hayız sorularını daha çok kime soruyorlar? Ayşe annemize. Yani Efendimiz'e sordukları zaman Allah Resulüne bir mahcubiyet hali oluyor. Ama Ayşe annemize o kadar soruyorlar ki radıyallahu anhaya, hayız bezlerini gönderiyorlar ona. Yani hayız bezlerinde işte şu hal e, temizlenmemize e, işaret midir? Yani o işte kanın kaç merhalesi var? Altı merhalesi var. İşte o da diyor ki beyaz görene kadar sizin hayzınız devam eder. Yani Hz. Ayşe demiyor ki ya bana bir kadın için, insan için en çirkin unsuru olan vücudundan, vücuduyla alakalı en çirkin parça olan bu haiz bezini bana nasıl gönderiyorsun demiyor. Kokar, kokusu da pistir. Peki neden? Çünkü şeriat hayata tatbik edilecek. Nereden alacaklar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gönderemezler. Kime gönderiyorlar? Ayşe annemize gönderiyorlar. Yani haya şeriatın yaşanmasına engel olmaz, olmamalı kardeşim. Peki kelime anlamı itibariyle hayız akmak demek. Akmak mesela diyorsunuz ki efendim hazaşşecru eşşecretu ağaç aktı. Ağaç aktı veya haza seylu e, sel aktı böyle akmada bir coşma var ama Normal bir akma değil de bir coşma var Havuz havuz kelimesi O da su oraya aktığından Oraya akıp toplandığından dolayı Ona da e, bu ismi veriyoruz Peki e, şer'i dilde nedir? Seyelânü demin maksusin min mowdi'in mahsusin fi waqtin ma'lumin. Efendim orada sizin kitapta var. Şerhe bakın. E ee, demin mahsusin belli bir kan akıyor. Nereden akıyor bu kan? Rahimden, kadının rahminden gelecek. Kadından üç türlü kan gelir. Bir tanesi ayız kanı. Nereden? Rahimden geliyor. İkincisi nifas kanı. Ne zaman geliyor? ''Akibel vilade, Doğumdan sonra geliyor. Üçüncüsü ise ''İstihaze kanı'' Yani ''özür kanı'' Hayızdan dolayı, nifastan dolayı değil de Kadında bir hastalık var, rahatsızlık var. Ondan dolayı gelen kana ''İstihaze kanı'' diyoruz. O zaman üç türlü kan gelir kadında. Hangisini konuşuyoruz şimdi? Hayız kanını. Seyelânu demin maksusin Belli kan Yani hangi kan değil Nifas kanı Ya da istihaze dediğimiz özür kanı değil Peki Min mavda'in maksusin Nereden gelecek bu Rahimden gelecek Fi vaktin malumin Belli bir vakitte gelecek Şimdi tabi bu tarifi daha açmak gerekiyor Ne demek gerekiyor Hangi yaşta gelir mesela Fi vaktin malumin, e belli bir vakitte geliyor. Belli bir vakti, işte kadının bir adeti var. Adeti kaç gün, yedi gün, sekiz gün. Hem o vakti malum odur, o günle gelir. Başka dokuz yaşında başlar. On olabilir, on bir olabilir ama dokuz yaşından önce olmaz. Peki bunu neye göre söylüyoruz? E bunu yani o kadın hallerinden ortalama çıkan hasılaya göre söylüyoruz. Yani genelde 9-10 o yaşlarda ya da 11 belki bizim buralarda Arap memleketlerine göre sıcak beldelere göre biraz daha geç olabilir. 9-10 yaşlarına başlar. Tabi kız çocuklarını, anneleri o yaşlarda bilgilendirmeli. Yani bir anda o kanla muhatap olurlarsa ona maruz kalırlarsa e, moralleri bozulabilir. Ne oluyor diye e, alıştırmaları gerekiyor. Baba oğluna bu eğitimi vermeli. Bulu nedir, nasıl olur onun eğitimini vermeli. Anne de kızına vermeli. Onun için hidanede kız çocukları e, küçükken kime verilir? Anne tarafına verilir. Anne tarafına. Çünkü e, işte e, hem yemek içmek de hep annede. Erkek de kız da annede. Ama kadın hallerini anne tarafında öğrenir. Önce anneanne yoksa babaanneye gider. Teyze yoksa halaya gider, hidane. Yani bir çocuğun annesi öldüğü zaman ona kim bakacak? Peki sonra kız çocuğu baliga olmaya yaklaşınca babaya verilir. Çünkü onun himayeye ihtiyacı var. Fakat erkek çocuk pantolonun giyebiliyor, yemeğini yiyebiliyorsa bu 7 yaşından sonra babaya verilir. Çünkü erkeğin yanında büyümeli ki Erkeğin hallerini almalı Erkek gibi oturmalı Erkek gibi kalkmalı O halleri de babadan öğrenir Peki Yani bu eğitimi anne baba çocuğuna vermeli 9 yaşında başlar Ne zamana kadar devam eder 55 yaşına kadar devam eder Menopoz diyorlar ona şimdi Menopoz Peki 55 yaşına gelince Kan kesilirse artık bu kadının Bir daha izi yoktur Sürekli namazlarını kılar, orucunu tutar, haiz hali olmaz bunda. Peki 55 yaşını o halde geçerse, hala kadından kanı gelmeye devam ediyorsa bunun haizi devam eder. Bunun haizi devam eder. Ama genelde 55 yaşına gelince belki daha erken de olabilir kadınlar daha erken haizdan kesilirler diyoruz. Peki, sebebul hayzi, hayzın sebebi nedir? Tabi bununla alakalı, Hazreti Havva annemize isnat edilen rivayetler var. O rivayetlerde işte Havva annemiz gidiyor ağaçtan alıyor, ağaç aktığından dolayı işte ona bedel olarak kadınlarda bu hayz hali oluşuyor. Allahu Alem diyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı baktığınız zaman, yani bu ee, Cenab-ı Hak tarafından Adem oğlunun bütün kızlarına yazmış olduğu bir haldir buyuruyor. İnne haza şey'un ketebehu Allahu ala benati Adem. Kime diyor? Ayşe radıyallahu anhaya. Onu da teselli ediyor. Üzülme diyor. Ama peygamber şunu söylemiyor. Aleyhisselatu vesselam. Yani hacca gidiyor Ayşe genç bir kadın. O da tavaf edecek. Fakat sefire geliyorlar. İşte 10 kilometre ancak var Mekke-i Mükerreme'ye. Ummu e, me, e, Meymune annemizin kabridi orada, yolun kenarında. Giderken uğrayın şöyle 20 metrekare kadar bir yer Meymune annemiz. Vefatına doğru diyor ki ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la orada evlenmiştim. İzdivacımız oradaydı, beni oraya götürün diyor. Yani oraya gidin gelirken otobüsü durdurun Meymune annemiz ezvacı tahirattan ona Fatiha okuyun efendim. Yani efendimiz yani ben bunu kolaylaştırırım abi işte sana dair şuradan buradan yok. Şeriat neyse o Allah Resulü bekleyeceksin. Diğerlerini yap. Yani Arafat'a gidebilirsin, Müzdelif'e de vakfe yapabilirsin. Şeytan Taşlayabilirsin fakat Kabe-i etrafında tavaf edemezsin. Şimdi biz onun delillerini burada söyledik. Namaz kılamaz dedik. Peki namaz kılmak mı daha büyük ibadet yoksa Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek mi? Hangisi? E, namaz kılmak. Yani Bir sürü delil var tabi ama Efendimiz burada Ayşe annemize ne buyuruyor? فَقْضِي مَا يَقْضِي لَحَاجُ غَيْرَ أَلَّا bil بِالْبَيْتِ hatta تَغْتَسِل۪ي Yani Allah Resulü söylüyor. Tabi bunların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle çok alakaları olmadığından e, dikkat ede almıyorlar herhalde. Peki bunun müddeti ne kadardır? Hayz'in müddeti yani bir kadının e, aylık e, kaç gün asgarisi, azamisi ne kadar olacak? Şimdi bununla alakalı hadis-i şerifler zayıf. Yani Hanefilerde üç gün azı yukarısına kadar 10 gün. Ama İbnül Humam kim o? Fetul Kadir'in sahibi. Yani Hanefi mezhebinde, Hanefi mezhebinde efendim ee, yani onun ayrı bir yeri vardır değil mi? Ayrı bir yeri vardır Fetul Kadir sahibinin böyle ibareler saat gibidir her ibarede ayrı bir derinlik vardır hidaye üzerine yazılan şerhtir, fetur kadir tam onu ikmal edemiyor ayşe de diyebiliriz tam ikmal edemiyor Kitabu edebil kaldıdan sonrasını kadı zade ikmal ediyor ama baktığınız zaman ibareler arasındaki farkı görürsünüz diyor ki bu hadislerin hepsini topladım ben zayıf hadisler birbirini destekleyince ne oluyor? Hasen derecesine yükseliyorlar. Dolayısıyla hasen derecesine yükselince onun üzerine hüküm bina edilir. Peki e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hayızla alakalı "Aklul hayzi selasatu eyamin ve ekseruhu ashrate eyamin." Aklul hayzi selasatu eyamin aik sürehu 10 6 3 gün 6 3 gün yukarısı 10 gün yani 3 günden aşağıya olursa hayız olmaz 3 günden aşağıya olursa hayız olmaz e, nedir özür kanıdır yukarısı ise 10 gün 10 günden fazla olursa e, aşağı yani 3 günden aşağıya olursa özür kanı dedik 10 günden fazla olursa yine o da özür kanıdır Peki şöyle olsa, bir kadın bir gün kan gördü, arada iki gün temizlik var, dördüncü gün kan gördü. Bu, adın, bu kadın için hayız oldu mu? Oldu değil mi? Niye? On gün içinde görüyor çünkü. Yani burada gördü bir gün, arada iki gün boşluk var, sonra ne gördü? E, dördüncü gün bir daha gördüyse, o zaman bu kadının haizı dört gündür. Arada, diğer hayızla bunun arasında ne kadar bir e, zaman olacak? Ne kadar bir temizlik müddeti olacak? 15 gün olacak değil mi? 15 gün olacak. Eğer 15 gün bir temizlik müddeti varsa buna tuhru sahih diyoruz. Et tuhr sahih. Et sahih, iki hayız arasında kan gelmeden 15 günlük bir temizlik varsa. Peki o zaman e, kadın yani 10 gün ancak e, temiz kalabiliyor ya da kan gelmiyor. E, bir haizinden diğer haiz arasında 10 e, günlük bir temizlik varsa ne yapıyor? Bu haiz bitti. Kaç günde? 10 günde bitti. Sonra 10 gün kan gelmiyor. 10 gün sonra tekrar bir daha başlıyorsa bu kadın tuhru fasidi var bunun. 10 günde e, bunun haiz bitince 10 gün 15 gün hesaplayacak. Çünkü bunun en azı 15 olmalı. Dolayısıyla bu 10 kan gelmeyen gün, 5'te kan gelen günü özür kabul edecek, istaze kabul edecek. 15 gün olacak. 15 gün tuhru fasit şeklinde temizliği var. Sonra tekrar kan geliyor. 10 gün kendisini ayız halinde kabul edecek. Hayız halinde kabul edecek diyoruz. Peki bir kadın uyusa efendim sonra uyandı baktı ki bu kadın hayızlıdır. Ee, ne olacak efendim e, yani e, efendim kadın uykuya daldı uyudu uyuduğunda temizdi. Uykusundan kalktı, hayızlı bir halde kalktı. Bunun hayızlı olduğuna ne zamandan hükmederiz? Uykuya başladığı andan beri hükmederiz. Uykuya başladığı andan beri hükmederiz diyoruz. Metinden okuyalım. Şimdi burada kanları tarif ediyor. Ne diyor? E, hayız kanı diyor. İşte rahimden gelen kan, e, istihaze kanı o nedir? o da e, özür kanı. Burada o vademul haricunel farc dunar rahim diyor. Rahimden değil de fersten geliyor. Ama bugün doktorlar diyorlar ki o da rahimden geliyor ama başka bir kandır o. Dolayısıyla bunu yaşadıkları zamanın doktorlarından da istifade ederek bu tanımı yaptılar. Bugünkü e, doktorların tanımını alırız. Yani alsak da bir şey değişmiyor. O tanımı da kabul etseniz yine onlar da diyorlar ki bu bir özür kanıdır. Nifas kanı ise o ma yehrucu ma'u walidi au aqibuhu çocukla birlikte geliyor ya da çocuktan sonra gelen kana nifas kanı diyoruz. Peki o hademul ledi tasirul mer'atu bihi bâligaten. و هو الدم الذي تصير المرأة yani efendim onunla kız çocuğu ne oluyor balık oluyor ha eee billedi o o هو الدم الذي yani o kanla kadın balığa oluyor buluğa ermiş oluyor Peki aşağısı yukarısı ne kadardır? Ve akalul haydi, 3 aymin veyaliha. Onun e, altı üç gündür, gecesiyle gündüzüyle üç gündür. Kadın bugün sabah kan görse, sabah kan görse ne kadar devam edecek? İslamda gece Başlar sonra gündüz gelir değil mi? Yani gün ne zaman başlar? Geceyle başlar sonrasında gündüz gelir. Peki sabah bu kadın kan görüyorsa gecesi gitti. Nasıl hesaplayacak? Bu sabahtan itibaren 72 saat hesaplayacak. 72 saat hesaplayacak. Yani tam üç gün olacak. Orada S harfisin harfi, harfi ne işaret ediyor? Ebu Yusuf'un muhalefeti var. Ebu Yusuf ne diyor? Efendim, onun azı diyor. İki gün, bir de üçüncü günün çoğudur. Lil-ekseri hu, e, lil, e, lil hukmul külli. Ekser için çoğunluğun hükmü vardır. Dolayısıyla üçüncü günün çoğu olunca o da kafidir diyor. Ama olmaz. Neden? Çünkü sayı belirtildiyse bir yerde, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akalluhu salase tu ve aktaruhu dediyse üç gün üç gece dediyse orada biz ihtihad yapamayız Peki o aktaruhu 10 ayamin ve aktaruhu 10 bileyaliha üst sınırı ise 10 gündür geceleriyle birlikte Peki F harfi kime işaret ediyordu İmam Şafii İmam Şafii'nin muhalefeti var İmam Şafii alt sınırını bir gün, üst sınırını on beş gün kabul ediyor. On beş gün kabul ediyor. وَمَا نَقَصَ عَنْ اَقَلِّهِ وَزَادَ عَلَى اَكْثَرِهِ Efendim, وَمَا تَرَاهُ الْحَامِلُ اِسْتَحَادَةٌ Şimdi, وَمَا o üç günden daha az oldu. Kadın iki gün kan gördü, kesildi, daha görmüyor. Nedir bu iki gün? İstihaze, özür kanıdır. وَزَادَ عَلَى اَكْفَرِهِ Peki on günden fazla e, gördü, yani on beş gün kan görüyorsa, on günden sonrası o da özür kanıdır. Çünkü hadis-i şerif altını üç, yukarısını on olarak tayin etti. وَمَا تَرَاهُ الْحَامِلُوا اِسْتَحَاذَةٌ yani kadın hamile olunca insed defemur rahim, rahimin ağzı kapanır. Yani oradan gelen, rahimden gelen o akıntı durur artık. Hamile kadının gördüğü de kan, o da istaz kanıdır. Wahu <gülüyor> la ymnagu salama, wala salate, wala wataa. Wahu dedi o istaz kanı Yani o Oruca, namaza, cinsel ilişkiye mani değildir. Neden? Çünkü bir hastalıktır. Hastalık olduğundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma binti Hubeyşe ne buyuruyor? Tevaddai ve salli ve in damu alel hasiri Katran buyuruyor değil mi? Tevaddai ve salli ve in damu al hasîri katran'' Böyle damla damla hasırın üzerine e, o kan damlasa aksa bile yine abdestini al, namazını kıl. kan aksa bile yani hasırın üzerine kıl. Neden? Sahabede 10 tane kadın adı veriyor. ''Aynî rahmetullahi aleyh buhari şarihi umdetul karisî'in 10 kadın.'' Bunlar istihaze sahibi, mustahaze yani özürlü kadın onlar böyle kimisi lehen böyle kan doluyor o kadar Allahu alem Zeynep validemizin kardeşiydi. Yani o kadar kan gelenler var. Şimdi bunlar efendimize soruyorlar. Kılalım mı bu halde namaz? Neden soruyorlar? Niçin sorabilirler? Çünkü biliyorlar ki yaşıyorlar ki kadın Akıntı varsa, hayız kanı geliyorsa namaz kılmıyorlar ki Efendimiz'e soruyorlar kılalım mı şimdi. Aynı zamanda istihazenin delilleri neyin delilidir? Kadının hayız halinde namaz kılamayacağının da delilidir. On tane kadın sahabi var. Bunlar yani özürlü Efendimiz'e soruyorlar. Neden soruyorlar? E, kılmıyorlar hayız halinde ki Efendimiz'e de bu da Öyle midir diye soruyorlar Peki Şimdi Kadın adeti kaç gün Beş gün altı gün ne kadarsa O altı gün içinde Gördüğü bütün kan Şekilleri ta beyazı Hali saf beyazı görene Kadar beyaz akıntı gelene kadar Gördüğü siyah kahverin Hepsi nerede dahil olur Ayza dahildir Ve ma terahu Mer'atu minel elvani Müddeti hayızıha hayzun. Yani kadının o hayız müddeti içerisinde gördüğü bütün renkler akıntı, hangi renkte olursa olsun onlar hayzdır Ne zamana kadar? <gülüyor> Hatta taral beyazlı kahalise, saf halis beyazı görene kadar. Peki efendim, şimdi kadın e, üç gün kan gördü, arada altı gün bir temizlik var, bir de ne zaman gördü? 10. gün kan gördü. Arada 6 gün temizlik var. 6 gün temizlik nere dahil? Hayza dahil, değil mi? Ne diyoruz ona? Et-tuhurul mutahallil. Tamam. Et-tuhurul mutahallil fi'l <tuhuru> muddeti <-fî> hayzun. Yani hayzın müddeti içerisinde araya giren o temizlik de o da hayza dahil. Yani kadın 3 gün kan var. Arada beş gün temizlik var. O beş gün Ramazan ayıydı. Adetim bitti diye orucunu tutsa. Sonra dokuzuncu gün kan görse ne yapacak? O kadın oruçları tekrar bir daha tutacak Ramazan'dan sonra. Hayiz müddetinde tutmuş olur. Onuncu güne kadar gelen kanlar hayiz kanıdır. Peki, bir kadın adeti yedi gün. Yedi gün kan geliyordu ama baktı ki bir Ramazan ayı efendim bu kadın e, 8 9 10. günde kan geliyor. E, o günler kan geliyor. 11. gün, 12. günde kan gelirse ne yapacak bu kadın? Hani adetim devam ediyor zannetmişti. Bozuldu ha dedim. 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu. Çünkü ona kadar gelen kanlar hep Hayız kanıydı. Ona gele, ona 10. güne kadar gelen kanlar hayız kanıydı. Peki bu kadın 7'de, 8'de, 9'da, 10'da oruç tutmadı, namaz kılmadı. 10. günde kan kesilirse tamam diyoruz. Bu hayız kanıdır. <gülüyor> Fakat 10. günden sonra 15'e kadar devam ederse o zaman diyoruz ki bu kan özür kanıdır. Adeti kaçtı bu kadının? Yediydi. Madem ki ondan sonra devam ediyor. O zaman bu kadında bir hastalık hali vardır. Yediden sonrasını da 15. güne kadar özür kanı kabul ediyoruz. Yediden sonraki namazları kılıyor. Zaten oruçları tutması gerekirdi. Onları da kaza etmesi gerekirdi. Yani onları kaza eder. Efendim ve tuhrul mutahallilu fi'l muddeti hayzun işte bu araya giren temizlik de tuhurdur ve huwa yusqidu ani'l hayizi's salate aslan buraları hep yapmıştık görmüştük bir daha yani neler Hayiz halinde kadına haramdır nerede gördük gusülle gördük gusülle gördük ve huwa yusqidu ani'l hayizi's salate aslan namazı bu kadından düşürür. Neden? Künnânu murûbi kadâ'is savmi ve lâ numarû bi diyordu Ayşe radıyallahu anhâ kime? Kime? Haruralı kadına. Haruralı kadın sormuştu. Oruç tutalım, namaz kılalım mı diye. O da ne demişti? E yani haruralıyım demedi de o da entî haruriyyetün. Sen harici misin? Terörist misin? Demişti Ayşe Radıyallahu Allahu anha. Eki demek ki namaz düşüyor. O yahrimu alayha, salıma alayha, al al haid, al al merke. O yahrimu alayha salıma. Fetakzihi, fetakzil merke. Ay yeshiin salıma. sonra bu kadın kaza eder. Ama namaza etmez. Neden? Eşar öyle diyor. Efendimiz Aleyhisselam dan öyle geliyor. Bir de yani namaz sürekli tekrar ediyor ama Ramazan yılda bir defa kadına çok zor olurdu o kadar namazı kaza etmek. Ve yahrumu wat uha o da haram. Cinsel ilişki o da haram değil mi? O da haram. Peki neden ayet-i kerime hangisiydi? Veselunake anil mahiz kul huve adan fa'tizul nisa fil Efendim وَيَكْفُرُوا mustahilluhu Yani mustahillu ey şeyin Mustahilul vat'a. Yani fil haydi. Hayızda kadınla cinsel ilişkiyi helal gören adam kafir olur. Niçin? Çünkü ayette sabittim. Ayet-i Kerime o halde kadından uzak durun diyor. Mustahillu bunu helal kabul eden kafir olur. وَيَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا فَوْقَ الْاِذَارِ Efendim adam kadından izarın üzerinde yani şey yapabilir. beraber olabilir diyelim yani istemtiau biha bil mir'a bil haiz. Ma fawqa izari diyoruz. Peki bununla alakalı hadis-i şerifler var. Yasna'u raculu bi miratihil haiz kulle şey'in illa'l cema, değil mi? hadis şerif orada yasna'u raculu bimra'atihil haiz kulle şeyin illel cima'a cima hariç hanımıyla her şeyi yapar göbekten diz kapağına kadar bir bez olur ya da elbisesi olur neyse onun dışında eşiyle beraber olabilir yani nasıl oluyor oralar kapalı diz kapağından göbeğe kadar ya da o kadar bir yer işte tab bu muhtelifun fihtir muhtelifun fi bir durumdur peki ve inin kad'a damuha liakall min ashte ayamin lem yecuz vat'uha hatta tagtasila eğer kadının kanı 10 günden daha az bir zamanda kesilse lem yecuz vat'uha hatta tagtasila yamdı يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ سَلَاتٍ Ya da bir namaz vakti geçene kadar kocası onunla ilişkiye giremez. Yani kadın dokuzuncu günde onun hayz kanı kesildi. Ne yapacak? Gusül abdesti alacak veya o kan kesildikten sonra bir namaz vakti geçecek. Öğleden ikindiye kadar. Gusül abdesti almamış olsa bile Eşi onunla, onunla eğer kan kesildiyse, adetim bitti diyorsa eşi onunla beraber olabilir. Ama bir namaz vakti koyuyoruz ya da ne şartı var? Gusül abdesti şartı var. Niçin? Çünkü onuncu günden daha erken bir zaman olduğundan onuncu güne kadar kan gelebilirdi. Ve gelen kan da hayız kanıydı. Bu cihetle diyoruz ki e, bu kadar bir ameliye gerekiyor Ya gusül abdesti alacak Veya bir namaz vakti bekleyecek Ama 10. günü geçti Doldurdu kadın 10. günü Gusül abdesti almadan Bir namaz vakti geçmeden Eşi onunla o halde Birlikte olabilir mi? Olabilir Ama gusül abdesti alıp olması Evladır tabi olabilir Olabilir e Neden? Çünkü 10. gün Dolduğundan dolayı bir daha Bir daha Kan gelmez. Gelirse de o kan, hayız kanı olmaz. Hayız kanı olmaz. Waynin قَطَعَ لِي عَشُرَةٍ جَازَ قَبُلَ الْغُسْلِ İşte 10. gün bitiminde e, kadından kan gelmiş olsa e, eşi gusül abdesti almadan onunla beraber olur. Peki o akal-ı 15 yuman temizliğin en az müddeti ise 15 gündür ve hadde ve ekserihi temizliğin üst sınırı yok. Yani bir kadın 20 yaşında menopoza girdi. Artık kan gelmiyor. Ölene kadar nedir? Temizdir. Yani temizdir derken ayızı yoktur. Dolayısıyla sürekli başka bir engeli yoksa orucunu tutar kadın, namazlarını kılar.